kalbi titreyerek tabiri yerine omuz ile boyun arasındaki etleri titreyerek tabirini söylediler. Bize Musa İbni İsmail tahtis edip şöyle dedi. Bize Ebu Avane tahtis edip şöyle dedi. Bize Musa İbni Ebi İbni Ebi Ayşe tahtis edip şöyle dedi. Bize Said İbn Cubayr İbni Abbas radıyallahu anh'tan o da radıyallahu anh'tan tahtis etti ki o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 tahdis edip şöyle dedi. Bize Abdullah İbni Mübarek haber verip şöyle dedi. Bize Yunus İbni Yezid, Mamel İbni Raşid Zuhri'den onun benzerine haber verdi. Zuhri şöyle demiştir. Bana Ukayil İbni Abdullah haber verdi. İbni Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömerti idi. En cömert olduğu zamanda da Ramazan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 Ona tabi olanlar halkın şerefleri mi yoksa zayıfları mıdır dedi? Halkın zayıf olanlarıdır dedim. Ona tabi olanlar artıyor mu yoksa eksiliyor mu dedi? Artıyorlar dedim. İçinde işlerinde onun dinine girdikten sonra beğenmezlikten dolayı dininden dönenler var mıdır dedi? Yoktur dedim. Şu dediğini demezden yani dine davetten evvel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 Beni beni asfer Mer' ondan korkuyor artık Rasulullah'ın Galip geleceğine ta Allah İslam'ı kalbime girdirinceeye kadar kesin inancım devam etti İliya yani beytul Mah sahibi ve Hırakl'ın dostu olup Şam Hristiyanlarına episkopos tayin edilen İbn Natür Hırakl'den bahsederken dedi ki Hırakl beytul Mah geldiği zaman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 Ve kapıları kapanmış buldular. Fıraklu'nun bu derece nefreti görüp de iman getirmelerinden ümitsiz olunca bunları geri çevirin diye emretti. Ve onlara dönüp demin deminki sözlerimizi dininize olan sımsıkı bağlarınızı öğrenmek için söyledim. Bunu da gözlerimde gördüm dedi. Bu söz üzerine oradakiler memnunluklarını beyan ederek kendisine tazimle secde ettiler. Fıraklu'nun imana davet olunması hakkındaki haberin sonu. Bundan ibarettir. Bu hadisi Salih İbni Keysan Yunus Mamer Zuhri'den zivayet etmişlerdir.